Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Sürdürülebilir Yaşam kolektifinin bu sene dokuzuncusunu düzenleyeceği Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'den konuşacağız. Konuşabildiğimiz kadar bu hafta sonu 20 il ve ilçede gerçekleşecek Türkiye genelinde. Biz bu tarihe yaklaşmışken programı Pınar Öncel'le konuşalım istedik. Festivalin kurucularından bir tanesi. Merhabalar hoş bulduk. Evet ellerinize sağlık. Öncelikle... Ben az evvel sunumu yaparken yanlışlıkla şey 22 ilde dedim belki bir temenniyi dile getirmişimdir giderek büyüyor zira sürülebilir yaşam film festivali nasıl böyle büyüdü 20 ile nasıl ulaşıldı bunu biz merak ettik özellikle sormak istiyoruz çünkü aslına bakarsan sürülebilir yaşam tv üzerinden hali hazırda sürekli faaliyette kolektifin bir araya getirmiş olduğu içerik bunun sayesinde midir gösterimler böyle mi çoğaldı onu bir merak ettik kısaca sorabilir miyiz? Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle. Herkese merhaba. Sürdürülebilir yaşam Film Festivali'nin yıllar önce 2008'de V Grup arkadaş birlikte yola çıktığımızda bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik herhalde biz de. Bu sene 20 ildeydi ancak son anda bir iptalimiz oldu. Adana'da gerçekleşemiyor maalesef. 19 ayrı il ve ilçede diyoruz çünkü bazen Fethiye gibi, Bodrum gibi aynı il sınırları içerisinde <gülüyor> bölgelerde de yapılıyor. <gülüyor> ee, Sürdürülebilir Yasam.tv ile festivalin e, bu kadar çok şehirde zamanlı gerçekleşmesinin arkasındaki motivasyon aynı. Ee, biz e, çok güzel bir içerik hazırladığımıza inanıyoruz bu film seçkisiyle ve bu e, festivali bu şekilde yapma yani konuşmacılar vesaire bir güzel bir içerik hazırlandığını düşünüyoruz ve hı hı. sonuçta 3 gün içerisinde İstanbul'da birkaç salonda en fazla birkaç bin kişiye ulaşabiliyorduk. E, bu bizim daha fazla insana bu içeriği ulaştırma isteyişimizden kaynaklanan o arayışımızın sonuçları bir tanesi açık kaynak bir festival yapıp başka şehirlerdeki ekiplerin de uygun koşulları sağladıkları takdirde bu festivali bu içerikle kendi bölgelerindeki konuşmacılarla programı zenginleştirerek tekrar edebilecekleri eş zamanlı olarak organize edebilecekleri şekilde bir format tasarladık. Bu birincisi siz de yapabilirsiniz diye bir çağrıda bulunuyoruz her sene ilkbahar sonları yaz aylarının başlarında evet. ve e, kendi şehrinde festivali gerçekleştirmek isteyen e, ekiplerle e, aylar süren bir çalışma neticesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyoruz. Sürdürülebilir Yasa TV ise sosyal bir girişim. Yine e, festivalin akabinde bu filmlerin Türkçe altyazıyla insanlara ulaşabiliyor olmasını istediğimiz için aslında çok da e, yani telif ücretleri ödeyebilecek bir e, yapı da olmadığı halde böyle bir şeyin iznini almayı başararak gerçekten birçok yönetmenden e, destek alarak e, gerçekleştirebildiğimiz bir. Proje web sitesinden Onun da şöyle önemli olduğunu Düşünüyoruz bu konularla ilgili Türkçe'de hani akademik yayınlar Dışında veya belli alanlarda Zaten çalışan insanların takip etmesi Dışında çok fazla kaynak bulmak Mümkün değil evet. Ve biliyorsunuz insanlar işte kitap okumakta Zorlanıyorlar hayat hızlandı hı hı. Filmler çok çok rahat Bir şekilde çok kısa yoldan Birçok şeyi çok güzel anlatabiliyor Aktarabiliyor o nedenle yani Türkçe bir kaynak olarak aslında böyle bir web sesinin olmasını istemiştik. Evet. Öyle özetledim sanırım. Evet biz şunu da vurgulayalım istiyoruz. Festivalin fikriyatı, festivalin ve demin de işaret etmeye çalıştığımız gibi televizyonunun e, Sürde Bir Yaşam TV'nin içinde yaşadığımız gezegeni şekil vermeye gücü yeten bir tür olarak demişsiniz. Yaşamın serpildiği bir dünya yaratmak bizim elimizde ve bu e, tek ihtiyacımız da bunun için e, bunun mümkün olduğunun topyekün bilincine ulaşmak sürebilir yaşam film festivali de bu birinci nasıl diyelim kamçılacak ya da bu birinci çoğaltacak filmlerden oluşuyorduk kısaca bunu da hatırlatmak iyi olur galiba dinleyicilere. Evet çok teşekkürler. Festivalin ücretsiz olduğunu ben hatı onu da her zaman unutuyorum. Tabii. Bize çok normal ve doğal geliyor ama onu da belirtmekte fayda var. Bütün şey diğer şeylerdeki ve İstanbul'daki programlar içinde web sitemiz dan bakabilirler. <gülüyor> ee, diye onu da hemen araya söyleyeyim. Çünkü ben bazen unutuyorum bunu en önemli konuları söylemeyi. Doğru söylüyorsun evet genellikle evet, e, her şey fazlasıyla ücretli olduğu bir dünyada ücretsiz olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Bu da bilince bir tür ...katkı şüphesiz... ...Festivali'nden. Evet. Ee, Peki zor bir soru olacak... Ee, ...ama sormak isteriz biz yine de... ...filmler dünyayı değiştirir mi bilinmez ama... ...onları izleyenler değiştirebilir... E, ...deniyor diyorsunuz... ...siz de, de, ...aldınız mı böyle hikayeler, geri dönüşler belki... ...ya da nelerle karşılaştınız... ...bu festivali düzenleme sürecinde... ...zira dokuzuncusundan bahsediyoruz... ...pek çok birikim olmuş olmalı aynı zamanda. Evet... E Şimdi kesinlikle böyle birikimler böyle geri bildirimden alıyoruz biz. Bu söz de bizim aslında geçtiğimiz senelerde gösterdiğimiz sosyal girişimcilik üzerine gösterdiğimiz bir filmden alıntımız bir sosyal girişimcinin Cihan isminde bir sözü o da aslında filmler film gösterimleri düzenleyerek insanların işte belli konularda harekete geçmesini isteyen bir girişimci onun bu sözünü biz çok sevdik ve benzer hikayeleri yaşıyoruz gerçekten daha yeni bir arkadaşım iş yerinden birisine film festivallerden bahsederken. İşte ben o festivayı biliyorum, takip ediyorum. Hatta ondan sonra işte südürlük konusunda yapmaya karar verdim demiş. Bunun Hı -hı. gibi bizim duyduğumuz birçok e, hikaye güzel. var ki e, bütün katılımcılardan bu geri bildirimleri zaten e, duymamızı olanak yok. Ama Hı -hı. işini değiştiren, e, alışveriş alışkanlıklarını değiştiren, yaşadığı şehri değiştiren, yaşam şeklini değiştiren insanlarla karşılaşıyoruz. onun hikayelerini hatta e, eğer rica ediyoruz bizimle paylaşır mısınız isminizle paylaşabilir miyiz diye. Bunu çok yeni yapmaya başladık ama ne gerçekten güzel. insanların bu özellikle festivali izleyicileri bazen genellikle arka arkaya birkaç filmi birden izliyorlar. Yani burada bir yani geri dönüşü olmayan bir değişim olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu belgeseller gerçekten çok güzel bir şekilde farklı bir dünyanın mümkün olabildiğini hayata geçirebilen insanları aktarıyor. Dolayısıyla ben de yapabilirim diye düşünmeye başlayan bir insan geri dönemiyor gibi düşünüyorum. Yani birazcık değişmiş bir şekilde festivaller çıkıyor ve dolayısıyla küçük veya büyük birçok değişikliği hayatlarında gerçekleştirebiliyorlar. Biz bu hikayeleri duydukça çok çok mutlu oluyoruz gerçekten. Evet ayın 18'inde İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Saltık Galata'daki gösterimlerle başlayacak. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin dokuzuncusu bu Cuma'ya denk geliyor. Cumartesi pazarda Saltı Galata'da faaliyetlerini sürdürecek. Galata'daki etkinliklerin bir kısmında da bu arada yönetmen katılımları da olacak. Mesela Tarzan Kemal bir Birkentli Hikayesi filminin yönetmeni Yusuf Emre Yalçı'nın Cuma günü orada olacağını e, görüyoruz. Yanı sıra değişimin kanatlarından yönetmen yine Tuvi arbel ve Pazar günü de yeni bir yol göstereminin ardından Beyhan Uzun Çarşılı, yanı sıra Murat Germen Saraylar diyarını göstereminin ardından izleyicilerle bir arada bunun dışında yoğun bir program olduğunu söylemek artık abes galiba. Biz web sitesine yönlendirdim istersen Pınar dinleyicilerimize. Şey sorusunu sormuyoruz artık. Öne çıkarmak istediğiniz bir film var mı diye epey zor olduğunu tahmin ediyorum. Evet çok zor. Yani ben bu sorular geldiğinde kişiye göre önerilerde bulunmaya çalışıyorum. O kişinin işte biliyorsam veya ilgi alan sen aslında şu filmlerle ilgilenebilirsin. Yoksa on dışında tabii ki biz yüzlerce film tarayarak 25-30 evet. tane film seçtiğimiz için e, yani çok ödüllü işte uzun metrajlı belgeselle 5 dakika kısa bir film arasında dahi bu daha güzeldir, daha iyidir diyemiyoruz. Sen e, güzel bir seçki olduğunu düşünüyorum. E, dediğim gibi sürdürülebilir yasam .org'dan. Herkes kendi e, ilgi alanına göre filmleri inceleyip karar verebilir hangi filmleri izlemek istediğine. Evet hatırlatalım tüm gösterimler. Ücretsiz sıfırdan önce çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar. İkimiz adına. Görüşmek üzere selamlar herkese. Teşekkürler sağ olun.